Biri Tuhaf Çocukları, Giriş Bölümü Tam hayatımın olağan bir seyir izleyeceğini kabullenmek üzereyken, olağanüstü şeyler olmaya başlamıştı. Bunların ilki, bende korkunç bir şoka yol açıp, insanı ömrünü sonuna kadar değiştiren her şey gibi hayatımı ikiye böldü. Öncesi ve sonrası. Gelecekte karşılaşacağım birçok olağanüstü olayda olduğu gibi bunda da büyük babam Abraham Portman'ın parmağı vardı. Ben küçükken Portmunt dedem tanıdığım en büyüleyici kişiydi. Bir yetimhanede büyümüş, savaşlarda çarpışmış, buharlı gemilerle okyanusları aşmış, at sırtında çölleri gezmiş, siklerde gösteri yapmıştı. Silahlar, saldırıya karşı kendini koruma, vahşi doğada tek başına yaşama gibi konularda her şeyi biliyor ve İngilizcenin dışında en az üç dil konuşuyordu. Florida dışına hiç çıkmamış bir çocuk için bunların hepsi son derece egzotikti. Dedemi ne zaman görsem beni masallarıyla eğlendirmesi için yalvarırdım. Beni hiç kırmaz bütün o öyküleri sadece bana söyleyebileceği birer sırmış gibi anlatırdı. Altı yaşına geldiğim zaman dedeminkinin yarısı kadar bile olsa heyecanlı bir hayat yaşamamın tek şansının kâşiflik olduğuna karar vermiştim. Öğleden sonraları vaktini benimle geçiren dedem dünya haritaları üzerine eğilip kırmızı raptiyelerle hayali seferler düzenliyor... Günün birinde keşfedeceğim fantastik yerlerden bahsederek beni bu işe özendiriyordu. Evin içinde mukavvadan yaptığım bir dürbünle sağa sola bakıp ''Kara göründü!'' veya ''Karaya çıkacak bir grup hazırlayın!'' diye bağırıyordum. Sonunda annemle babam beni evden sepetliyorlardı. Galiba dedemin beni tedavisi olmayan bir hayalperest haline getireceğinden bu tür hayallerin bana bir şekilde daha pratik hevesler aşılacağından korkuyorlardı. Bu nedenle bir gün annem beni karşısına oturttu ve bir kaşif olamayacağımı, çünkü dünyada artık keşfedilmedik bir yerin kalmadığını söyledi. Yanlış yüzyılda doğmuştum ve kendimi kandırılmış hissediyordum. Büyük babam Portman'ın anlattığı o harika masalların çoğunun muhtemelen doğru olmadığını anladığında kendimi adam akıllı kandırılmış hissettim. Anlattığı en hayali masallar çocukluğuyla ilgiliydi. Doğup büyüdüğü Polonya'dan 12 yaşında Galler'deki bir çocuk yuvasına nasıl gönderildiğini anlatırdı. Ne zaman ailesinden ayrılma sebebini sorsam, cevap hep aynıydı. Çünkü canavarlar onun peşine düşmüştü. Dediğine göre Polonya o canavarlarla kaynıyordu. Gözlerimi iyice açarak, ne tür canavarlar diye sordum. Bu soru cevap artık rutin haline gelmişti. Derileri çürmüş, gözleri kapkara, korkunç kambur yaratıklar diye cevap verirdi. Ve işte böyle yürürlerdi. Eski filmlerde görülen bir canavar gibi paytak paytak yürüyerek peşime düşer, sonunda ben kahkahalar atarak kaçardım. Bunlardan bahsederken her seferinde heyecan verici yeni bir ayrıntı eklerdi. Bu canavarlar çürüyen çöp gibi kokuyordu. Gölgeleri dışında hiçbir yerleri görünmüyordu. Ağızlarının içinden çıkan büyük ve uzun dilleri vardı. Ve bunlarla insanın anında güçlü çenelerine doğru çekebilirlerdi. Çok geçmeden uyuma zorluğu çekmeye başlamıştım. Hiperaktif hayal gücüm yüzünden araba lastiklerinin ıslak asfalt üzerindeki sesini, penceremin hemen önünde birinin hızla soğuk almasına veya kapımın altından görünen gölgeleri havada kıpırdayan gri kara dillere benzetiyordum. Canavarlardan korksam da dedemin onlarla savaşıp hayatta kalmasını ve bunun öyküsünü anlatmasını hayal etmekten büyük heyecan duyuyordum. Galler'deki çocuk yuvası hakkındaki masallar daha da fantastikti. Dediğine göre orası havanın her zaman güneşli olduğu, kimsenin hastalanmadığı veya ölmediği bir adada çocukları cadavarlardan korumak üzere yapılmış büyülü bir yerdi. Herkes yaşlı bilgi bir kuşun koruduğu kocaman bir evde birlikte yaşıyordu. Ya da masal öyleydi. Ne var ki büyüdükçe kuşkulanmaya başlamıştım. Yedi yaşındayken bir gün masada monopole oynuyorduk. Benim kazanmamı sağlayacak şekilde oynayan dedeme nasıl bir kuştu diye sordum. Pipo içen kocaman bir atmaca diye karşılık verdi. Dedi herhalde sen beni aptal sanıyorsun. Önünde gittikçe azalan turuncu ve mavi para yığınını parmağıyla sayıyordu. Senin için asla öyle düşünmem Yakov. Tam anlamıyla kurtulamadığı Polonya aksağının açığa çıkmasından onu kızdırdığımı anlamıştım. Düşünmem kelimesini düşünmem diye söylemişti. Kendim suçlu hissederek konuyu değiştirmeye karar verdim. Peki, canavarlar neden bize vermek istiyordu?'' diye sordum. Çünkü biz diğer insanlara benzemiyorduk. Sıra dışıydık. Nasıl yani? Uçabilen bir kız vardı. İçinde arılar yaşayan bir oğlan vardı. Koca kayaları başının üstüne kaldırabilen bir erkek bir kız, iki kardeş vardı. Ciddi olup olmadığını söylemek güçtü. Üstelik dedem şakacı bir insan olarak bilinirdi. Yüzümdeki ifadeden kuşku duyduğumu anlayınca kaşlarını çattı. Pekala, istemiyorsan inanma dedi. Elimde fotoğraflar var. Katlanır sandalyesini geriye doğru itip eve girerek beni camlarla kapatılmış veranda da yalnız bıraktı. Bir dakika sonra eski bir pro kutusuyla döndü. Kutudan dört tane kırışmış ve sararmış fotoğraf çıkardı. Birincisi içinde insan bulunmayan, elbiseleri gösteren bulanık bir fotoğraftı. Ya da giysilerin içindeki adamın kafası yoktu. Dedem sırıtarak, elbette de kafası var dedi. Sadece sen göremiyorsun. Neden? Görünmez adam mı bu? hey, hey bu beyni nasıl da çalışıyor. Benim sonuç çıkarma becerime şaşırmış gibi kaşlarını kaldırmıştı. Adım arttı. Tuhaf çocuktu. Bazen, hey eb, bugün ne yaptığını biliyorum derdi ve nereye gittiğini... Ne yediğini, kimsenin görmediğini düşünerek burnunu karıştırdığını filan anlatırdı. Bazen sessiz bir fare gibi seni takip ederdi. Üstünde hiç giysi olmadığından göremezdin. Öylece seyrederdi. Başını iki yana salladı. Hem de her şeyi. Bana sonraki fotoğrafı uzattı. Ben biraz baktıktan sonra... e ee? dedi. ''Ne görüyorsun?'' ''Küçük bir kız değil mi?'' ''Ve...'' Başında bir taç var. En resmin altına vurdu. Ya ayaklarına ne demeli? Resme yakından baktım. Kızın ayakları yere basmıyordu. Fakat havaya zıplamamıştı. Sanki boşlukta asılı duruyordu. Ağzım hayretten bir karış açılmıştı. Uçuyor bu kız. Yaklaştın dedi dedem. Havada duruyor. Fakat kendini çok iyi kontrol edemezdi. Bu nedenle bazen iyice havalın uçmasın diye beline bir ip bağlamak zorunda kalırdık. Gözlerimi kızın unutulması imkansız bebek görünümünü yüzünden alamıyordum. Gerçek mi bu? Sert bir ses tonu ile tabii ki gerçek deyip resmi aldı ve büyük bir kaya parçasını havaya kaldırmış cılız bir çocuğun resmini verdi. ile kız kardeşi pek akıllı değildiler ama acayip güçlüydüler. Oğlanın sıska kollarına bakıp Pek güçlü görünmüyor dedim. Gerçekten güçlüydü, inan bana. Bir keresinde onunla bilek güreşi yapmaya kalkıştım. Neredeyse kolumu koparacaktı. Fakat en tuhafı son fotoğraftı. Bu fotoğrafta birisinin kafasının arkasında bir yüz şekli boyanmıştı. Ben bu fotoğrafa bakarken Portmanik dedem açıklama yaptı. Adamın iki ağzı var anladın mı? Biri önde, diğeri arkada. İşte bu yüzden o kadar iri ve şişman. Ama bu hile dedim. Bu yüz aslında boya. Elbette boya hile. Bisik gösterisi için yapılmış. Ama dediğim gibi adamın iki ağzı vardı. Yoksa bana inanmıyor musun? Önce fotoğraflara ardından büyük babama bakıp düşündüm. Yüzü son derece ciddi ve samimi görünüyordu. Yalan söylemesinin ne anlamı olabilirdi ki? Sana inanıyorum dedim. Ona gerçekten inandım. En azından birkaç yıl boyunca. Bunun en büyük sebebi benim yaşımdaki çocukların Noel Baba'ya inanmak istemesi gibi bir şeydi. İnanmanın bedeli adam akıllı artana kadar peri masallarına dört elde sarılırız. Benim için bu bedelin iyice arttığı gün, ikinci sınıfta Robbie Johnson'ın bir öğle yemeği sırasında kızlarla dolu bir masada peri masallarına inandığımı ilan ettiği gündü. Sanırım dedemin anlattığı öyküleri okula tekrarlayarak kaşınmıştım. Fakat o utanç verici birkaç saniye boyunca Peri çocuğu lakabının yıllarca üstüme yapışıp kalacağını düşünüp haklı ya da haksız Robbie'yi içerlemiştim. O gün beni okuldan Portman'ta dem almıştı. Zaten annemle babam çalıştığı için bu işi çoğunlukla o yapardı. Külüstür Pontiac'ın ön koltuğuna oturduğum zaman artık peri masallarına inanmadığımı söyledim. Gözlüğün üstünden bana bakıp hangi peri masalı diye sordu. Biliyorsun işte o masallar, çocukları ve canavarları anlatanlar. Şaşırmış görünüyordu. Perilerden bahseden oldu mu? Uydurma bir öyküyle peri masalının aynı şey olduğunu, peri masallarının altını satan bebeleri anlatıldığını, gösterdiği fotoğrafların ve anlattığı öykülerin aldatmacı olduğunu bildiğimi söyledim. Onun öfkeden deliye dönmesini veya kavga çıkarmasını bekliyordum. Oysa o sadece peki deyip arabayı çalıştırdı. Gaz pedalına basmasıyla birlikte sarsılarak yolu koyulduk. Bu konu böylece kapanmıştı. Sanırım bunun böyle olacağını, sonunda büyük bunlardan kurtulacağımı önceden anlamıştı. Gel Gelgele'nin konuyu bu kadar çabuk kapatması bende aldatılma hissi uyandırmıştı. Neden bütün o oyunlara başvurduğunu, mümkün olmadığı hale olağanüstü şeylerin mümkün olduğuna neden inanmamı sağladığını anlayamıyordum. Ta ki birkaç yıl sonra babam açıklayana kadar. O çocukken büyük babam ona da aynı masalları anlatmış. Ancak bunlar tamamen uydurma değil. Gerçeğin abartılmış şekilleriymiş. Çünkü Portman dedemin çocukluğu aslında peri masalı değil, bir korku öyküsüymüş. Dedem İkinci dünya savaşı patlak vermeden önce ailenin Polonya'dan kaçan tek üyesiydi. Ailesi onu yabancılara emanet ettiğimde henüz 12 iki yaşındaydı. En küçük oğullarını sadece üstündeki kıyafeti ve küçük bir bavulla Britanya'ya giden bir trene bindirmişlerdi. Dedem dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkmıştı. Annesiyle babasını, abeylerini, kuzenlerini, teyze ve halılarını, amca ve dayalarını bir daha görememişti. Hepsi, dedemin 16. yaş gününden önce, kılpayı ellerinden kurtulduğu canavarlar tarafından öldürülmüştü. Fakat bunlar, 7 yaşındaki bir çocuğun zihninde musallat olan türden, derileri çürümüş ve uzun dilleri olan canavarlar değillerdi. Yüzleri insana benzeyen bu yaratıklar, gıcır gıcır üniformalar giyip, kaz yürüyorlardı. Öyle sıradan görünüyorlardı ki iş işten geçmeden ne olduklarını anlamanız imkansızdı. Canavarlar gibi büyülü ada masalı da şekil değiştirmiş bir gerçekti. Dedemi kabul eden çocuk yuvası kıta Avrupa'sıyla kıyaslandığı zaman cennet gibi olsa gerekti. Niket'im onun anlattığı masallar da öyleydi. Yazların hiç bitmediği koruyucu melekler ve sihirli çocuklar da dolu bir cennet. Elbette bu çocuklar aslında uçamıyor, görünmez hale gelemiyor... Veya kayaları kaldıramıyordu. Bunların sıra dışılığı aslında Yahudi olmalarından ibaretti. Bir kan denizinin ortasında kalmış küçücük bir adadaki savaş yetimleriydi onlar. Onları inanılmaz kılan mucizevi güçlere sahip olmaları değildi. Getto’dan kaçmaları, gazodolarından kurtulmaları zaten yeterince mucizeydi. Artık dedemden masal anlatmasını istemiyordum. Galiba o da içten içeri rahatlamıştı. Çocukluk yıllarıyla ilgili ayrıntılar sır perdesine sarılıydı. Ben bu ayrıntıları kurcalamadım. Cehennemden zor kurtulmuştu. Dolayısıyla sırlarını saklamaya hakkı vardı. Ödemek zorunda kaldığı bedeli düşününce, onun yaşamını kıskandığım için utanıyordum. Ayrıca hak etmek için hiçbir şey yapmadığım güvenli ve sıradan yaşamım nedeniyle şanslı olduğumu düşünmeye çalışıyordum. Derken birkaç yıl sonra, 15 yaşımdayken, Olağanüstü ve korkunç bir olay meydana geldi. İşte o andan itibaren artık sadece öncesi ve sonrası vardı.